Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Yeşil programı başladı. Ümit Şahin yok, bendeniz. Ömer Madra var ve varım. ve Şimdi bir konuğumuz da olacak birazdan ama ondan önce ben de günün çevre önemli... ...Açık Yeşil'in konusu olabilecek birkaç konuyu da söyleyelim... Söyleyeyim Çevre ve Ekoloji Hareketi'nin önemli isimlerinden Doyan Özkan, avukat, hafta sonunda Urla'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2000 ile 2002 arasında İzmir Barosu Başkanlığı'ydı. Uluslararası Doğa Koruma Örgütü, IUCN ve IBA yani Uluslararası Barolar Kurumu üyesiydi. Açık Radyo'nun da ilk kurulduğu yıllarda beş yıl süren kent ve çevre koruma hukuku programını hazırlayıp sundu. Milliyet Ege ekine de çevre hukukuyla bir bölüm hazırlamaktaydı. Aynı zamanda Açık Radyo'da Açık Gazete programı içinde de çok etkili bir kent ve... E kent ve çevre koruma için kent ve çevre hukuku diye bir programda hazırlamıştı. Aynı zamanda genel hukuk mücadelesini de yurttaş Noyan, Özkan imzalı mektuplarıyla, dilekçeleriyle çok önemli tarihsel katkılarda bulunmuş önemli bir kişiydi. Ve Yeşiller manifestosunu da 1990'da yayınlamıştı. Yani Yeşillerin Yeni Dönemi'nin başlangıcını da oluşturan 1999 Manifestosu'nun yazarlarından biri kendisi. Bir günaydın, Noyan diyoruz. Bir ikinci önemli haber de Zonguldak Termik Santral'lere karşı yek vücut diye gene Yeşil Gazete'den aldığımız Alper Tolga Akkuş'un haberi. Çatal Ağzı'nda kurulan santral, e, ülkede faaliyete geçen ilk termik santral, Çatal Ağzı santrali. Şimdi 9 santralin daha faaliyete geçmesi öngörülüyor ve Zonguldak'ta yaşamanın e, imkansız hale gelmesi bir yana. Aynı zamanda mesele yalnız Zonguldak değil, ülkenin ve hatta gezegenin durumu hakkında da hiç işe yarayacak bir haber gibi gözükmüyor bunlar. Hem de çok küçücük bir şeyde 78 kilometrelik bir bölgede Uzanan bir bölgede kurulması bu planlanıyor Bu kömür yakıtlı termik santrallerin Yaşamı olanaksız hale getireceği gerekçesiyle de Termik santrallere karşı Ortak hareket etme kararı alan bir Yaşanabilir Zonguldak platformu da kurulmuş Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Bir önemli haber de Avrupa'ya süper fırtınaların ağır ve büyük çok sayıda fırtınaların tıpkı geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu Kıyısası, kıyısını New York New Jersey eyaletlerini Perişan eden çok sayıda insanı evlerinden yerlerinden yurtlarından eden ve muazzam bir maddi zarara 70 milyar yanılmıyorsam dolarlık bir maddi zarara da yol açan türden fırtınaların ekstra tropik fırtınaların artık önümüzdeki yıllardan itibaren 21. yüzyıl içinde 2 ya da 2 ila 13 katına çıkacağı. Ee, çok e, saygın bir e, dergide Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan bir araştırmada ortaya kondu. Yani küresel ısınmanın fırtınaların e, yoğunluğunu ve sayısını arttırdığını sendinin de bunun parla, e, çok önemli bir örneği olarak karşımıza çıktı. Yani şöyle söyleniyor. Dünya ısındıkça gittikçe daha korkutucu, yıkıcı ve son derece pahalı fırtınalarla karşılaşacağız ve yeni normalimizde bu olacak eğer önlem almazsak başbakanın da söylediği aynen de bu sözde ifade ettiği gerçekler bunlar ama gerçekten sözüne inanıyor mu kendisi ya da yazdıklarını sadece uluslararası planda okuyor mu onu da ayrıca tartışmamız gerekiyor bir kızılderili gibi konuşmuş başbakan küresel e, kuzey e, ülkelerinin e, kuzey amerikanın yerlilerinin dilinden konuşmuş ama e, eylemle söylem arasındaki büyük bir farkından da bahsetmemiz gerekiyor bir diğer açıklama da e, şeyden gelen, ekolojik anayasa girişiminden gelen bir açıklama var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi, siyasi partilerin meclis başkanlığına sundukları anayasa önerilerinin hiçbirinde doğanın bir hak öznesi olarak tanınmadığını ve doğa haklarına yeterince önem verilmediğini üzülerek gördük diye bir açıklama var. Ve ekolojik anayasa girişimi olarak bu önemli eksikliğe dikkat çekmek Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğumuz önerileri de Ocak başında yani 2012 başında 2 Ocak'ta sunduğumuz önerileri hatırlatmak için bir açıklama yapma gereği duyduk diyorlar. Ve savunduğumuz ekolojik anayasa anlayışı insanı doğanın efendisi olarak gören bir anlayış yerine insanı doğanın anlamlı bir parçası olarak görecek şekilde yeniden tanımlar. Doğayı bir kaynak olarak değil varlık olarak görür emanetçilik anlayışını belimser ve ihtiyatlılık prensibiyle hareket etmeyi önerir. Yani anayasa önerisi de şey cümlesiyle başlıyor zaten. Bu anayasa dünyayı gelecek kuşaklardan emanet aldığı bilinciyle doğayla uyum içinde yaşamaya söz veren Türkiye vatandaşları tarafından yazılmıştır. Ne var ki diyorlar? işte ekolojik anayasa girişimi olarak doğanın da bir hak öznesi olarak tanınması yani ona onun haklarını da e, haklarına tecavüz edilmesi halinde e, bunun cezalandırılması, bu hakkın tanımlanması ve çerçevesinin çizilmesi ve daha da önemlisi tabii anayasal güvence altına alınması talebi var ve bu talepte ısrarcı olmaya devam edeceğiz diyorlar. Bu da yeni gelen bir açıklamaydı ve bir dizi başka açıklamadan. En önemlisi de tabii emek sineması ile ilgili e, aralarında Cem Yılmaz, Ken Kenan İmirzalıoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Zülfü Livaneli, Uğur Yücel, Nurgül, Yeşilçay ve Nejat İşler'in de olduğu 350 sinemacının dün yayınladıkları bir açık mektupla emek sinemasının yıkılmadan restore edilerek korunması ve aslında aslen bir kamu mülkü olarak olan emek sineması ile ilgili yaşanan süreçte emeğin asıl sahipleri olan bizlerin kamunun görüşleri yok sayıldı deniyor sevgi emektir başlıklı bu bildiride ve emek sinemasının yıkımını öngören proje sadece bir tek bir kültür varlığının değil kültürün ve sinema tarihinin de yıkımı anlamına geliyor diyor ve ayrıca da e, emek sineması için Mücadele eden emekseverler polisin biber gazı ve tazikli su içeren müdahalesinin mağdurları arasında yer aldı. Bu barışçıl protestonun sebepsiz bir şiddetle bastırılmasında sorumluluğu olan tüm kişi ve kurumları da hesap vermeye çağırıyoruz diyorlar. Ve isimlerini de vermişler. Başta Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan olmak üzere emek sinemasının mülkiyetini elinde tutan sosyal güvenlik kurumunun bağlı olduğu çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik'in de dahil olduğu siyasi iradeyi kamuoyu adına göreve çağırıyoruz diyorlar Bu pro, hem de proje sahibi de kamer inşaat yetkililerinin de defalarca tekrarladığı Kültür Turizm Bakanı'nın Beylül Belediye başkanlığında bu yıkılmayacağı ve yeni yapılacak alışveriş merkezinin üst katına aynen taşınacağı iddiası da doğru değil. Aksi çekilen fotoğraflarla da kanıtlandı diyorlar. Önemli bir toplumsal hareketin de gelişmekte olduğu görülüyor. Ve bu da devam edecektir. Bu konuda elimizde Küçük bir kayıt var Seren Yüce'nin e, açık radyoya yaptığı bir açıklamayı da dinleme imkanı e, bulabiliriz şimdi Evet Seren Yüce bizlerle beraber emek sineması önünde dün olanları konuşuyoruz bir iki dakikadır ee, Seren Yüce dün hem oradaydı esasında emek sinemasının yıkımına karşı Uzunca bir süredir eylemlerini gerçekleştiren ve dün gene aynı amaçla emek önünde buluşan sanatsever ve sanatçıların arasında da vardı. Selen öncelikle bugünkü basın açıklamasına da değinmek istiyoruz ama doğrudan dünkü eylemin bir katılımcısı olarak neler olduğunu aslında ilk ağızdan bir senden de duymak isteriz eğer uygun görürsen. Ee, yani bir kere şöyle bir şey var orada çok... Ee eğlenen ve mutlu bir kalabalık vardı. Öncelikle yani hiçbir e, agresiflik göstermeyen ve e, niyeti de belli olan ve niyetinden şaşmayacak olan e, işte emek sinemasını tekrardan ele, e, elde etmek için ele geçirmek demeyelim. Hı -hı. Zaten bizim olan bir şey. E, o evet. niyetle gidildi. E, nihayetinde polis sokağın girişini kapatmıştı Hı -hı. ve kalabalık Ee, uzun bir süre polisin sokağın girişini açmasını bekledi. Uzun bir oyalama, yani bu uzun bir an kastım böyle bir yarım saat kadar falan beklendi orada. Hı. Ee, yani yapılan konuşmalardan sonra işte Hı. sanatçılarımız çıktı, Kosta Gavraz çıktı, Beryalabora çıktı vesaire. Ondan sonra hani bir beklendi, beklendi ve nihayetinde cevap gelmedi. Yani ...işte daha yüksek bir mercilerden cevap bekleniyor gibi bir şey söyleniyordu bize polis evet. tarafından. Evet. Ee, nihayetinde kalabalık içeri girmeye çalıştı ve o andan itibaren de müdahale başladı. Ee, son derece sert bir müdahale oldu. Gaz, biber gazı, gaz bombası ve su eşliğinde kalabalık dağıtıldı. Ve sonradan tabii ki de doğal olarak bir arbede yaşandı. Evet. Ee, ve işte... Kaburgası ezilenler, işte polisten ee, sokak aralarında hırp olananlar, darp edilenler, hırp olananlar evet. e, oldu. gözaltına alınanlar oldu. 4 kişi bugün ee, soruşturma devam etmek üzere serbest bırakıldılar. Yani dün akşam serbest bırakıldılar da bugünki evet. savcı değişmişim bildiğim kadarıyla. Hı hı ondan sonra bayağı zarar görüldü yani şu bir şey de var tabi yani ondaki kalabalık sadece yani böyle 20 yaşlarındaki yaş gençler değil onun daha hem yani sadece sanatçı olmalarını söylemiyorum ee, yaş olarak da çok ileri önünde evet. Kral vardı ve böyle yani bunlar hiçbir şekilde dikkate alınmadan evet. e, müdahalelerini yaptılar ondan sonra Ardan adını çok büyük yani çok büyük e, Şu anda bir şey yok ama hani böyle çok ciddi aslar gözlüğünü biliyoruz. Evet. evet. O gibi. Yani aslında dedin ya hiçbir şekilde hiçbir şey gözü önüne alınmadı yapılacak müdahale esnasında. Bir biçimde aslında hani kulaklar atılan sloganlar diyelim hani sembolik olarak. Bu sloganlara kapalımış gibi gözükse de esasında dün aslında bir yandan da geçen haftaki işgal hareketini düşünürsek bir yandan da tekrardan Ee, emeğin izleyicileri emek sinemasına gidenler ve emek sinemasının mekanının sahipleri esasında bir kere daha varlık gösterdiler de diyebiliriz aslında her ne kadar sadece bence emek sinemasının varlık göstermesi yani onu e, o merkezde <gülüyor> İstanbul'un bütün bu değişimini ve betonlaşmasına da karşı çıkan bir harekete dönüşüyor bence yani. Ee, öyle bir özelliği de oluyor. Evet. Çünkü orada atılan sloganlar yani tamam Beyoğlu üzerine ve emek üzerine ama sonuçta bu kentsel dönüşüm ve işte dediğim gibi betonlaşma ve nihayetinde orada korunan bir bina yani. Yani oradan rant gelir elde edilecek, AVM'ye dönüştürülecek bir binayı koruyor devletin güçleri. Ee, yani o yüzden de e, bence yandan da yani bu dünkü eylem bayağı amacına da ulaştı bir şekilde. Çünkü evet. çok yani sistemleri kadar da büyüdü diye tahmin ediyorum. Evet aynı öyle. Aslında yani vatandaşın talebine bir biçimde ya da yurttaşın talebine bir biçimde kulak asmayan bir iktidardan bahsediyorsak burada artık hani başka yöntemlerin de en azından yurttaşlar tarafından uygulanacağı manasına geliyor ki. Evet, bu, dün de bu evet oldu. yani çok istikrarlı ve dirençli bir kalabalık. Yani güzel bir şekilde organize olduğunda da yani o duyarlı evet. çok fazla insan var Ve bunu da göstermiş olduk gibi geliyorlar hı hı. Peki çok teşekkürler Serhan Ben çok teşekkür ederim İyi yayınlar için. diliyorum Sağ Görüşürüz hoşçakalın. hoşçakalın Serhan Yüce ile yapmış olduğu Açık Dergi programcılarının Ve Açık Radyo'nun Söyleşiyi dinledik Böyle büyüyen bir hareket var Ve şimdi Başka bir, bununla çok bağlantılı başka bir konuya geçiyoruz. E, Taksim Gezi alanında yapılacak olan, çeşitli yapılmakta olan ve yapılacak olan çeşitli projelerden bahsediyoruz. E, bir topçu kışlasının yeniden inşası var. Ağaçların kesilmesi ve Yaya projesi adı altında dalma tünelleriyle vesaire altından girilip üstünden çıkılması gibi projeler var biliyorsunuz bunları çok konuştuk şimdi bunlara karşı mücadele veren Taksim platformundan Betül Tambay konuğumuz onunla da konuşmaya devam edeceğiz çünkü çok yakında da önemli bir şenlik var bir de çok güzel de bir dernek adı var hoş geldin Betül Merhaba. bu şey harika yani isim, isim olarak da Doğrusunu istersen Taksim'i e, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği diye de bir şey var. Evet. Hakikaten amaçla böyle bir şey zaten. Hı hı. Evet, bir de bu cumartesi günü de önemli bir festival, çenlik düzenleniyor. E, söz sende. <gülüyor> <gülüyor> söz bende. A, e, şimdi ben böyle son zamanlarda bu Taksim'le uğraşırken... Kendi işimi neredeyse unutmak zorunda kaldım. Bazen soruyorlar siz aslında ne yapıyorsunuz diye. Normalde matematikle ilgileniyorum ama bu Akbirli vatandaş olarak kendimi Taksim'de bulmuş durumdayım. Hep de diyorum ki akbil melaiik çünkü akbil akıllı bilet demek değil mi? Evet. Akbil melaiik, bir vatandaş akvat olmaya çalışıyorum diyorum. Sen böyle akvat. konuları karıştırmayı <gülüyor> seversin. Dün Umberto Eco bizim okuldaydı bazı içinde. Ben de o inanılmaz dolu salona girmeyi becerdim. Şöyle bir laf etti dünyadaki insanların yüzde aptal olduğunu düşünüyorum. Yani Aziz nesini hatırladım. Yüzde ellisini aptal olduğunu düşünüyorum şimdilik dedi. Yüzde yüzünün olduğunu anladığım zaman rahat rahat öleceğim dedi. Yani ben, ben <gülüyor> öyle anladım en azından. Biz de bu biraz önce açık gazete programında ha, Republika'dan şey vardı. Önemli gazeteci dostumuz Marco Ansaldo vardı. O da, o da birazcık. Anladım, hem Vatikan'ı sorduk ona, papaları hem de dün akşamki Hı. şeyi konuştuk yani. E, güzel söyledi. Biz de matematik, ben de matematikle uğraşıyorum normal hayatta. E, akıllılıkla sık sık suçlanırız yani matematikte. <gülüyor> Onun için bu akıl ve aptallık meselesi konusunda gelince ben böyle illa akıllı olarak değil de aslında şehirde yaşayan normal bir vatandaşın yapması gerekenleri yaptığımı düşünüyorum. Evet. E, ve Eko'nun lafından sonra bir daha aptallık meselesini düşündüm. Şö şöyle bir manzara var. E, Taksim'e geleceğim Ömer. Ama... E, Çamlıca'da bir antenlerin durduğu çok yeşil olmayan ama muazzam orman olmaya müsait bir yer var değil mi? Yeşil alan var aslında. Evet. Çamlıca nefis bir tepe, koca bir orman olabilir. Şu anda bildiğiniz gibi 50.000 bin tane kamyon Çamlıca'nın hafriyat toplayıp Maltepe'de Marmara Denizi'ni dolduruyor. Ve Marmara Denizi'nin sahilinde yeşil alan yaratılıyor. Şimdi bak Çamlıca'da yeşil alan yok ediliyor ve... Marmara'da yeşil alan yaratılıyor. Evet. E, Taksim'de biz e, otobüslerden yer altında ineceğiz ve yayalaştırma olacak. Otobüsten indiğimiz yer yerin altı olacak, tünelden yürüyeceğiz ve bunu, yayalaştırma olacak. E, Biliyorsunuz sen devamlı konuştuğun konular, serinleme adına her tarafa klima koyuyoruz ve dünyayı ısıtıyoruz. Şimdi bunlara böyle baktığın zaman, hani yeşil alanı e, kaldırıp kamyonlarla başka yere taşıyıp ondan sonra buna yeşil alan projesi demek... Yani bir ortada bir aptallık olduğunu kabul etmemiz lazım galiba. Hani insanın zoruna gidiyor ama hakikaten bir şaka gibi bir durum var. Yani bu akıl ve akılsızlık konusunda bir kere her şeyine var akillere büyük şans diliyorum. Çünkü onlar da akil olmakla damgalandılar. Kolay iş değil. Bu ak meselesine taktım. Yani akbil, akvat, akıllı, adalet, AKP. AKP'nin akına da takmış vaziyetteyim. Aslında çoktan sınıfta çok kere kaldı adalet kısmından. Kalkınma kısmından da sınıfta kalmakla meşgul bu şekilde hareket ettiği için. Şimdi dikkat ediyorum başbakan birkaç gündür işte göktelen yap, 4-5 kat yapın gibi böyle bir takım frenleme hani freni patlamış araba e, frenini kimin patlattığını biliyoruz. Şimdi birden freni patlamış arabayı biraz hakim olmaya çalışıyor. Haklı bir an evvel arttırsa dozunu e, me, iyi edecek. Me, pardon sözünü kesmekten. <gülüyor>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 Bunu, Bunu kim ben... söyledi diye bana bilmece gibi soracaksın. Hani şu son zamanlarda son birkaç ayda her gün her hafta önümüze göktelenlerin dikildiği yerin başbakanı mı acaba evet, bilmiyorum soruyorum öyle. sana. Aynen öyle yani bir yakın tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> ya senin yazdığın bir metin gibi konuşan birini duydum. Başbakanlar benziyordun evet, tamam, sesi güzel. dedi. Aslında ben her gün yeni sayfa açmaya, ak sayfaya hazırım ben. Tamam çevirelim sayfayı. Aynen, Bundan evet. sonrasını kabul ben de kabul. Sabah. Hiçbir yarımımızda... şeyim yok. Çevirdim görüyorsun dedilerim sayfasını. <gülüyor> ak sayfaya geçtim. Aksa. Tamam? Kabul. Kabul. Bundan sonrasını zaten hatırlatacağız. Bunu, bunu, i̇şte tabii, hatırlatmak tabii. asıl bize düşen tabii. görevinde sanıyorum bunları sık sık hatırlatmak yani bu sözleri söyleyecek hiçbir şey yok ama bunlar evet. da yapılan bu değil ki Sorun evet. orada zaten. Ama iş irazesinden çıktığı zaman insan, e, işi başlatan bile durduramaz sonra. Zaten evet. yani e, e, sonuç olarak bir, belli bir demokratik ortam içinde yaşıyoruz. E, bunun boşluklarını büyük tutarsanız önce kendiniz için büyük tuttuğunuzu zannedersiniz. Sonra bir bakarsanız sizin istemediğiniz gibi oluyor. Bir problem orada zaten. E, e, şeyde Kadıköy'de biliyorsun 40 dönümlük bir meteoroloji arazisi vardı kocaman. ...ve depremden kaçış yeriydi. <gülüyor> evet. Oraya taş yapı dört tane gökdelen dikti. Ve ben bir tesadüf bir e, hükümetten bir bakanı görmüştüm. Bunu affetmeyecek İstanbullular de, demiştim. E, sağ olsun haberi yoktu, ilgilenmiş. Bana bir haber yolladı sonradan. Dedi ki evet ben ilgilendim haklısınız orada öyle yapılmış. Sahibine başbakan selam vermiyormuş dedi. Şimdi Hı. başbakanın yakında selam vereceği kimse kalmayacak o zaman bu mantıkla. E, çünkü selam verilmeyeceği çok iş yapılıyor... <gülüyor> Bu şekilde mesela Bakırköy ile Ataköy arasındaki e, Bakırköy evet, şey havaalanına doğru askeri bölgeye doğru olan koy. Bütün halkın olan bir yemyeşil koca bir park olabilirdi. Şimdi ortasına hançerle bir tane otel dikildi. Artık öbürlerini önlemek çok zor olacak. Başbakan'a buradan sesleniyorum. O sahili kurtarsın. Geri kalanını kurtarsın. Beyaz sayfayı açalım beraber. O geri kalanını kurtarsın. Aynen. Orada muazzam bir yeşil alan var. Yani bugün İstanbul'da Ömer seni bile konuşturmuyorum. Yok zaten program senin. Peki yani burada ben şunu isterdim Kadir Topbaş'la da bunu konuştuğumda söyleme fırsatını buldum. İstanbul'un tabuları olmalı. Şehirlerin tabuları olmalı. Hepimizin anlaştığı yasaklar olmalı. Yani yazılı bile olması gerekmez. Yani deniz doldurmak bir tabu olmalı. Bunu düşünmemek bile gerekir. Yeşil alanı artık insanın elinden almayı düşünmemek gerekir şehrin merkezinde. Tabii ki şehir büyüyecek, tabii ki bir şeyler olacak, hiçbir şey olmasın diyen yok burada. Başbakan çok seviyor. Tabii alıştığı yıllardır böyle devamlı sadece istemezlik diyen muhalefete. Şimdi biraz bizim gibi hayır biz isteriz ama şöyle yapsak sizinle konuşalım dediğim gibi şaşırıyor. Çok önemli. O zaman gafiller diye suçlanıyoruz. Çünkü birdenbire diyalog isteyen insanlarız. Hiçbir itirazımız yok. Kim Hangi kesimden gelirse gelsin anlaştığımız bir konuda birlikte oturup konuşmaya hazırız. Bu birden çok ürkütüyor. Çünkü bu tip muhalefet Türkiye'de yapılmıyor. Muhalefetin de bir iktidarı var bizim ülkemizde. O muhalefetin iktidarı öyle bir almış ki alanı ne yapılsa hayır diyor. İyi veya kötü. Metro yapılıyor hayır diyor. O yapılıyor hayır diyor. Her şey en beğendiği şeyleri de bu aslında bizim projemizdi diyebiliyorlar. Yani maalesef böyle bir kısır döngü içindeyiz bunun da rantını e, başbakan çok güzel kullanıyor. Çünkü yani e, bir zamanlar hatırlarım, e, şimdi Cumhurbaşkanımız demişti daha Cumhurbaşkanı değilken e, Türkiye'nin, e, AKP'nin en büyük eksiği bir muhalefet diye bir lafı vardı yanılmıyorsam. E, öyle. Doğru. doğru <gülüyor> yani da. çok doğru. Ama iyi muhalefet de pek istemiyorlar. Çünkü fena halde yıpratıyorlar e, onu yapanları. Ve şimdi yükselmeye de başladığı görülüyor bence. Yani gerek emek e, sineması konusunda olsun, gerekse başka evet, yerlerde. Şimdi evet. birazcık daha da, Aradan zamanda taksim platformu ve bu şenliği de e, tamam, konuşalım. Tamam konuşalım. E, ama bir cümle etmezsem dayanamayacağım. Bu e, önemli bir konu bununla ilgili zaten tekrar taksim parkına geleceğim. Şu anda taksim parkının idaresi kanyon inşaata verilmiş durumda. Hı -hı. E, 5 Kasım'da e, Çok e, bir evet. Bilgim. Yani. Öyle çünkü 5 Kasım'da inşaat başladı, tünel inşaatı tarla başında. 5 Kasım'dan beri Sayın Belediye Başkanımız bir kere bile taksime gelmedi. Sizin aklınız alıyor mu Türkiye'nin en önemli şehrinin en önemli meydanında çok önemli bir proje yapılıyor, Belediye Başkanı bir kere bile gelemiyor. Neden olur bu? benim gibidir belki ben artık o bu çalışmaları görmeye tahammül edemediğim haklısın için çıkıyorum. Ama sen üçüncü kere aday oluyor musun Ömerciğimizden şey ne o zaman? Hayır, o zaman hiç... haklısın tabii haklısın ama burada şeyinin kulaklarının <gülüyor> arkasında bir de konuş o zaman Kadir Bey aday oluyor bir daha aday oluyor evet. onun için öyle bir tahammül evet. edememe hakkı yok. Betül bir şey Hı. daha söyleyeyim o zaman bu kanyon inşaat Hı. bu büyük alışveriş merkezinin adıyla aynı Kalyon aynı... Kalyon, ha, kalyon. Kalyon. kalyon şöyle öyle tünelin ihalesini alanlar fakat hmm. tünelin ihalesini şimdi taksimi bilenler bilir tarla başından Cumhuriyet Caddesine doğru giden yerde tünel yapıyorsunuz mesela cami için düşünülen otopark var orada kocaman evet. ee, şantiye binanız oraya yapmıyorsunuz şantiye binanızı gezi parkının polisten boş kalan öbür köşesine taksime yapıyorsunuz şimdi taksim meydanından gezi parkına bakın sağda Kalyon inşaatın Muazzam şantiyesi oturttu verdiler birkaç tırla. sol tarafta da polisin işgal ettiği yer ortada da hava taş e, otobüsleri yukarı çıkıyor yani in önünün heykelini dikemediği dikemedi yere de havataşıgerigeri <gülüyor> dikti kendini e, böyle bir enteresan bir e, taksim gezi parkı görüntümüz var e, şey taksim Meydanı tarafından baktığımızda Türkiye özetliyor Aslında solda polis sağda da e, i̇nşaat. akbaba inşaatçılar kusura bakmasınlar <gülüyor> evet. Çünkü bu şekilde inşaat yapmak akbabalığa gir Ee, inşaat elbette yapılacak. Ülke elbette kalkınacak ama bu kadar vahşi bir inşaat şekli ancak ipsiz sapsız freni kopmuş ülkelerde olur. Ee, bir gecede e, Taksim Parkı'nı e, Elmadağ Şeyh tarafına e, bağlayan, Divan Oteli tarafına bağlayan Yaya Köprüsü'nü bir gecede kestiler. Evet, e, onu kesme şekilleri, ben. molozunu yok etme şekilleri bence belediye başkanının bile haberi yoktu o gece kesileceğinden. Onun için ben diyorum ki Taksim'in belediyesi artık kalyon inşaat Bunu dünkü e, gazetelerde de sen anlatmışsın. Aslındır e, Korhan, Korhan Görüş e, gayet evet. güzel anlatıyor çok da güzel e, yazıyor e, kamu alanı e, özellikle ihale edilmiş evet. durumda yani bu inanılmaz bir şey bu inanılmaz bir şey yani bu devlet yok demek aslında. Evet, peki şimdi... Sen hala 13 Nisan diyorsun. Evet, çünkü duyurmak, duyurmak tamam, için haklısın, önemli bir fırsatımız bu. E, çok güzel gelişmeler oldu. Aslında Taksim Platformu'nu biz başlattığımızda e, çok yer kucak açtı. Yani o kadar e, e, şey fırsatı bulduk ki kendimizi tanıtıp ne yapmaya çalıştığımızı. Arkasından inanılmaz derecede çok örgüt. inanılmaz çok derecede e, semt mahallesi. Artık ben yani... Hani bana Taksim için uğraşanların hepsini say desem bugün iki tanesini kesin unuturum. Mümkün değil hepsini saymam. E, güzelliği bu. Yani çok değişik kesimler. Bunlar e, her türlü e, etnik olab etnik şeyi farkı olmadan, din, din farkı olabilir, e, görüş farkı olabilir. Politik olarak genellikle ayrı insanlar Taksim'de buluştular. Çünkü Taksim'de o kadar e, temel bir haksızlık yapılıyor ki bizim insan hakkımıza haksızlık yapılıyor. Bizim nefes alma hakkımıza haksızlık yapılıyor, darbe yapılıyor. Ve bu sıfır katılımla yapıyor. Onun için çok geniş bir e, e, şey çevre... E, gelişti. Bütün bunlardan da sürekli bir şey doğuyor. Yani artık hangi hangisini tetikledi, kim kime başladı, hiçbir önemi kalmadı. Muazzam hareketler var. Ve de senin dediğin mi? yani emek, emek Taksim'i farkında Taksim emeği farkında bir yandan Karadeniz'deki HES'i farkında insanlar birbirine destek veriyor. Şimdi bir bu, bu, bu müthiş bir hareket bu. Yani bir de bu. Evet. tarihsel bellek deniyor işte. Bana sordular Tabii. mesela e, ne anlam ifade ediyor sizin için diye bir video çekiminde Onu koymamışlar ama ben şimdi burada söyleyeyim ya hmm. o kadar önemli ki ben orada dört yaşındayken kayboldum. Tabii tabii. Taksim bahçesinde tabii. kayboldum ben <gülüyor> ağlayarak annemi gördünüz mü diye sonunda bulundum. <gülüyor> ama böyle bir alanın kaybolması benim için ne demek ifade tabii. ediyor anlatabiliyor muyum? E tabii tarihsel belli kısmı da çok önemli ama ben on üzerinde şu açıdan çok duymuyorum durmuyorum şundan ondan hemen bir elitist e, şey çıkarılıyor. E, İstanbul'da 1940'larda İstanbul'da yaşamış insanlar e, bugün işte istemezük ekibi onlar. Biz e, işte tekrar ya yani Ergenekon'a kadar bağlılığını veriyor. Evet ama onun ben orada haklısın, kayboldum. çok haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın ama maalesef Türkiye böyle kutuplaşmaya ve e, şeye ya evete ya hayır'a alışan evet, bir ülke. Evet, aynen öyle. E, sen nüans nasıl deniyor biliyor musun Türkçe? Yeni taktım buna da sana hayır, da söyleyeyim. Ha, nüans kelimesi yok Türkçe'de. Biliyor musun Türkçe'sine? Google'a bak. Ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Ayırtı. Şimdi sen ayırtının nüans olarak kullanıldığı ya da kullanılmadığı bir ülkede e, senin Taksim'de kaybolmuş olmanı 1950'lerde mi? Evet. Yani nasıl açıklıyorsun? İşte sen de tabii ki 50'lerde kayboldun. Çünkü sen bir Kemalist ergenek olsun. Öyle değil mi Ömer? <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bu öyle bir ülkede Neyse, yaşıyoruz. Neyse sonra bulundum ama. Bak onun için <gülüyor> bu programı yapabiliyorum. Bulundun yapabiliyor. onun için başımıza bela olmaya devam ediyorsun. <gülüyor> Geleyim 13 Şimdi e, bütün bunlar yapılırken biliyorsunuz Türkiye'de e, dernek olmak bir Ben de Türk Matematik Derneği'nin başkanıyım. Cumhurbaşkanı ile bile sağ olsun görüşebildim bu sayede. Çünkü dernek yine de bir... Platformlardan farklı bir e, anlamı var ve bizim bütün beraber çalıştığımız, ayrı çalıştığımız arkadaşlarımız dediler ki biz dernek kurarsak bu çok daha somut bir şeye dönüşecek, yapalım çok da iyi ettiler, çok güzel çok doğru, bir tabii. gelişme evet. oldu, çok da güzel bir söylemle başladılar. E, ve 13 Nisan e, sağ olsunlar deli gibi çalışıyorlar, şimdi arıyorum ulaşamıyorum o kadar meşguller. Evet e, ben çok de çok güzel yani bir ulaşmakta, çok ama çok müthiş çalışıyorlar, çalışıyorlar deli gibi çalışıyorlar çok da güzel çok Ee, insan insan değerleri üzerine kurulu, ortak değerimizi unutmayan yani Taksim'de boş yere yüz bine yakın insan imza atmadığı Taksim Parkı için insanlar nefes almak istiyor ve bu nefes alma isteme hakkını e, aslında tek başına maalesef yanlış yön, bir şekilde e, bilgilendirilmiş bir başbakan yönetiyor. Yani Kadir Bey'in bu işin içinde olmadığını görüyoruz. Hem istemediğini düşünüyorum ayrıca da gelemediğini bile e, görünce yani bu garip bir e, şeye e, <gülüyor> Anomaliye dönüştü. Yani bir meydanın Kim tarafından istendiği kime konuşsanız yazık olacak orası bir orası kaldı diyor. Ondan sonra birileri de illa diretiyor. Diretenlerin neden direttiğinin şeyi bile kayboldu. Neyse ben 13 Nisan'da seni bekliyorum 12'de evet. oraya. <gülüyor> Bizi bir sürü insan bekliyor. 13 Nisan bekliyor. bu cumartesi günü. Bu cumartesi 12'den itibaren akşama kadar bildiğim kadarıyla konserler, şenlikler, jonglörler basın açıklaması 12 civarı olacak bildiğim kadarıyla duyurulacak zannediyorum son günlerde daha fazla. Evet, biz de hepimiz orada olacağız. Yani çok sayıda ve hepimiz müzik orada olacak oradaki köşedeki müzisyenli. polis arkadaşlarımızın da uslu uslu bizi seyretmelerini rica ediyoruz. Çünkü hiçbir şiddete ölelik bir eylem olmadığı çok ortada. E, müzik dinleyeceğiz. E, parkın kıymetini bileceğiz ve parkın kıymetini bilmesini isteyeceğiz. Bu kadar basit. Evet. Çok teşekkür ederiz Betül Betül Tambay, taksim platformundan ve özellikle de bu taksimle ilgili gezi parkı ile ilgili taksim platformunun düzenlediği bu cumartesi günü yapılacak olan dernekle beraber dernekle düzenlediği büyük ve çok şenlikli geçeceğini umduğumuz ve beklediğimiz şenlikten de bahsederek bitirdik. Çok teşekkürler Betül.